onu tam kibirlenmenin, böbürlenmenin, çalım çakmanın karşılığı olarak kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Bakara Suresi Cellesinde de ve idasele ke ibade anni fe soruyorlar de ki ben yakınım bana dua edin. imanla ''Bana teveccüh edin, ben de dualarınızı icabet edeyim.'' Malinde bir ayetle yine bizi duaya çağırıyor. Biz dua ederiz Cenab-ı Hak, icabet buyurur da ona. Ya icabet eder o mevzuda, bizi bir ikinci adım atmaya çağırır. Öyle icabet buyurur ona. İkinci adımı da atın der yani. Biz ısrar etmeliyiz onda. Yine hatırlayacaksınız orada. Diyor ki, ben kulun hastalığımdan dolayı dua ediyordum çoktan, uzun zamandan beri dua ediyordu. Fakat hastalığım geçmiyordu benim. Sonra işte düşündüm, tahtür ettim diyor. Dua, duayı kesmediği için, yani benim duam kuluç hastalığım adına geçmiyordu. Dua, duayı kesmesi ne demek? Duamı hemen kabul olsa, benim kuluç hastalığım geçti, ben de hastalığım geçti diye kuluç adına dua etmem. Oysa ki dua halis bu diyese ve tekebbürün,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 Kendini bize bildirmek için, dinini yaşamamız için, ilahi Kelmetullah'ta bulunmamız için, zamanın derdi bu hapishanelerde sigara kağıdına Risale yazıyor adam. Bu peygamberlik davasıdır. Yukarıdaki bir meseleyi aşağıya çekemezsiniz. Muteal bir mevzuyu seviyenize indiremezsiniz. O seviyeye çıkma mecburiyetindesiniz. Hayatınıza ait meseleler karşısında duyduğunuz tahallük kadar onu ihya etme adına eğer bir tahallük duymuyorsanız,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 işte oruç tutarız, namaz kılarız, teraviyye gideriz, sahura kalkarız. Bütün bunlarla uzaklığımızı aşmaya çalışırız. Yoksa Allah bize bizden yakın ve her şeyden daha ayandır. Mesela yese sebep yok onu edeyim. burada. edeyim. Çünkü benim arz ettiğim şey yapılmayacak bir şey değil Buyurun kalkın karar verin bu gece. Herkes kendi odasında dalsın iç mürakabelerine, döksün içini Cenab-ı Yalvarsın, yakarsın. Ve tabiriyle uvunsun, bayılsın orada. Sular gibi çağlasan, eyyüp gibi ağlasan, çiğergahı ağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır. Hayat fazla seni bulmaz mı? Bildiğiniz gibi sen Mevla'yı sevende de Mevla seni sevmez mi? Rızasını evler, rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda ile sen emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Zayi etmez. Kimsenin ameli. Hu vefidir. Varsa kusur bizdedir. Vefasızlık, sadakasızlık bizdedir. İnsanlarda aşk uyaralım, heyecan uyaralım. Allah'a karşı samimi yöneliş şisini uyaralım. Adanmışlık ruhunun gereğine ise onu yapmak istikametine onları uyaralım.